Aşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. İstanbul'daki hava kalitesi ölçüm istasyonlarının sayısını arttırma talebiyle bir kampanya var. Ali Mete tarafından Change.org Taksim İstanbul Hava Kalitesi adresinde başlatılan kampanya da şöyle deniyor. İstanbul'da uzun yıllardır yaşanan ve kronik bir sorun haline gelen hava kirliliği, Yaşayan herkes için büyük bir problem. Türkiye genelinde yapılan araştırmalara göre kirliliği kaynaklı en fazla ölüm de İstanbul'da. Kendi mahallesinde veya sokağında yürüyüşe çıkmak isteyen vatandaşlar hava kirliliğinin ne yoğunlukta olduğu bilgisine sağlıklı bir şekilde ulaşamıyor. Çünkü istasyonlar genel olarak çoğu ilçede bir tane hatta bazı ilçelerde hiç yok. Bu durum sağlıklı bir verinin ortaya konmasını imkansız kılıyor. Çünkü ilçeden içe değişebilen hava kirliliği verileri mahalleden mahalleye bile değişebiliyor. Bu nedenle insanların sokağa veya mahallesine çıkarken hava kalitesi hakkında bilgi alması gerek. Bunun için de hava kalite ölçüm istasyonlarının sayısı İstanbullu vatandaşların sağlıklı bir veriye ulaşabilmesi için arttırılması gerek. Bu konuda kampanya yardımcı olacak ve hava kalitesi ölçüm istasyonlarının sayısını arttıracak kurumlarsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı, Dolayısıyla bu kampanyada onlara yönelik Change.org Taksim İstanbul Hava Kalitesi adresinde. Hava temiz olsa buna da gerek kalmayacak tabi. Havayı bu denli nasıl kirletiyoruz? Hangi adlı? Dalyan İstuz'una 100 yaşındaki Kaptan Jun'un anıtının dikilmesi talebiyle bir kampanya var. Kanal Dalyan adlı ekip tarafından başlatılmış Change.org Taksim Kaptan Jun adresinde. Kampanyada sözü edilen Kaptan Jun olarak da bilinen Jun Haimov, Dalyan, İstuzu plajına yumurtalarını bırakan karetta karetta kaplumbağalarının nesli korunması için başarılı bir mücadele vermiş bir çevre aktivisti. June Haimov, Dalyan'a ilk kez 1975 yılında geldi. 1986'da İstuzu plajında bir barakada ve teknesinde yaşamaya başladı. Burada nesli tükenmekte olan karetta karettaları gözleyerek yumurtlama ve üreme zamanlarıyla ilgili bilgi topladı. Karetta karettaların yuvalama ve yaşam alanı olan İstuzu sahilinde otel yapılmak istendiğini öğrendiğinde ise bir kampanya başlattı ve dünyanın ilgisini bu kumsala çekti ve böylece de otel yapma girişiminin durdurulmasını sağladı. Aynı zamanda özel çevre koruma kurulmanın kurulmasında da önemli bir rolü var. Dalyan halkının kaptan Cun olarak hitap ettiği Haymof halen köyceğiz gölü Dalyan ve çevresinin doğa bekçiliğini sürdürüyor. Haymof 2009 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Kurduğu Kaptan Cun Deniz Kaplumbağaları Koruma Vakfı 2011 yılı başında tescillendi. Change.org'da başlatılan kampanyada anıtını dikme isteği şu şekilde ifade edilmiş Kanal Dalyan tarafından. Kaptan Cun 99 yaşında, Aralık 27'de 100 yaşına girecek. Bizler Dalyan'da yaşayanlar onun değerini bilmeliyiz. O yaşarken minnet borcumuzu göstermeliyiz. Dalyan ve İstuzu onun mücadelesi sayesinde yağmadan ve talandan kurtuldu. Kaptan Jun Dalyan için, Muğla için, Türkiye için ve insanlık için önemli bir insan. Onun hayatını adadığı İstuzu'nda karetta karettalarla birlikte bir anıtı olmalı, bir yarışma yapılmalı, seçim hakkı ona verilmeli. Kampanya Change.org Taksim kamptan adresinde. İzmir ili Harmandalı bölgesindeki çöp ve heyelan sorununa karşı bir kampanya var. Enis Kuyucu Change.org Taksim Harmandalı adresini başlatmış. Diyor ki Enis Kuyucu İzmir'de Çiğli ilçesi Harmandalı bölgesinde yıllardır çöp sorunu yaşanıyor. İzmir ilinin tüm çöpleri Harmandalı bölgesinde toplanıyor. Toplanan çöpler yılların verdiği birikim ve etrafta kaymalarla Birlikte özellikle yağmur zamanında çöp suları semt merkezine kadar ulaşıyor. Geçen yıllarda kayma ve çöp suları hakkında yaşanmış olaylar da var. Artık çöp kokusu ve pisliği civar semtlerde de aşırı şekilde hissediliyor. Ayrıca 2021 yılı itibariyle çöp dökülmeye de devam ediyor. Şu an ise heyelan yaşanıyor ve bu sorunun metan gazından yaşandığı raporlandı. Lakin peki bu biriken çöpün yaptığı basınç sürekli kapatılarak nereye gidiyor? Lütfen bu soruna bir destek olun. Artık çöplük çok yakınımızda diyor change.org Taksim Harmandalı adresinde. Bitirirken programı ifade ederim. Biliyorsunuz Açık Radyo dinleyicilerin ve bizim gibi gönüllü programcıların desteğiyle ayak duruyor. Ve sizlerle dünyadan ve ülkemizden haberleri getirebiliyor. Bu sayede gezegeninizdeki yaşamı tehdit eden boyutlara varan dev krizlere karşı birlikte durup sosyal hareket yaratmak ve sosyal normu değiştirmek için gerekli olan farkındalığa hep beraber katkıda bulunuyoruz. Siz de birden fazla programı ya da aynı programın birden fazla saatini destekleyebilirsiniz. Dinleyiciler kredi kartıyla veya banka havalesiyle internet üzerinden acikradyo.com.tr adresinden desteklerini gerçekleştirebilirler. Yarım saatlik bir program 175 lira. Bir saatlik bir program ise 300 lira destek olunabiliyor. Seçilen program yayınlandığında ise destekçinin adı programın başında ve sonunda anılıyor. Yani böylece sizlerin de katkıları dinleyicilerimizle buluşuyor. Destek olmak için lütfen açıkradyo.com.tr adresine sizler de gidin ve Açık Radyo'nun